Boş. Yaşam İçin teknoloji. Merhaba. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizindeki müsilajla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, Twitter üzerinden #Marmara hepimizin etiketiyle yaptığı paylaşımlarda şu bilgileri verdi. Marmara Denizindeki müsilaj seferberliğinde 7 Temmuz itibariyle 30 günü geride bıraktık. Bir ayın sonunda. Dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. BBC'den Neyran Erden'in haberine göre ise aylardır Marmara Denizi'nde suyun yüzeyini ve derinlerini saran ve müsilajın bugünlerde suyun yüzeyinde daha az görüldüğü yönünde bir haberi var. Ancak denizin altındaki yoğunluğunsa... Gün geçtikçe arttığı ve ekosistemi tehdit etmeye devam ettiği ifade ediliyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı. Yüzeyde bir azalma söz konusu. Ancak dalış sırasında derinlere doğru gittiğimizde durum geçen haftalara göre daha bahim. Artan dalış esnasında 7 metrede aşağılara indikçe suyu elimizle açarak inmek zorunda kalıyoruz. Geçen hafta Marmara Adası açıklarında yaptığımız dalışta 30 metrenin aşağısında su altının yoğun müsilaj tabakasından dolayı tamamen zifiri karanlık olduğunu gördük. 40 metre derinlikte el fenerlerimizle dolaştık dedi. Profesör Doktor Sarı yüzeydeki müsilaj tabakasının hafiflemesine rağmen sorunun derinlerde yoğun bir şekilde yaşanıyor olmasını birden fazla etkine bağlıyor. Ve birinci nedenin ise denizin yüzeyindeki su sıcaklığının artması olduğunu ifade ediyor. Su sıcaklığının artması mikrobiyal faaliyetleri hızlandırdı, müsilajın parçalanma süresi kısaldı. Artık yüzeye yaklaşan müsilaj kümeleri tabaka haline dönüşmeden parçalanıyor. Sarı, buna neden olan bir etkeni de İstanbul Boğazı ile Karadeniz akıntılarından Çanakkale Boğazı ile. Ege ve Akdeniz akıntılarından etkilenen Marmara Denizi'nin yüzeyindeki su karışımlarının mevsime ve sıcaklığa bağlı değişimler nedeniyle artmış olması olarak açıklamış. Diyor ki şu anda Marmara Denizi'nde Karadeniz'den gelen su miktarı arttı. Yüzeydeki sirkülasyon kuvvetlendiği için ilk 7 metrede müsilaj yoğunluğu azaldı diyor. Bandırma Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sarı, müsilajın ekosisteme hareketsiz türler olan etkisinin ise Gün geçtikçe arttığını dile getiriyor. Kırmızı mercanların üzerinde yoğun müsilaj kümeleriyle kaplanmış ne yazık ki hasar var. Müsilaj sorunu devam ederse bu hasar daha da çok artacak. Nefes alamaz hale gelecek kırmızı mercanlar diyor. Sarı ve Marmara Denizi'ne giden evsel atık, endüstriyel atık, tarımsal atık ve gemi atığı denize gitmesini engellememiz lazım diyor. İlk olarak sanayi kuruluşlarının atıklarını engellememiz lazım. Çünkü ruhsatlarını alırken uymaları gereken şart atıklarını arıtmadan denize bırakmamaktı. Bunun etkin uygulamalarını sağlayacak denetimleri hızlandırmalıyız. Böylece denizin yükünü bir parça azaltabiliriz. Müsilaj sorunu ortadan kaldırmada ileri biyolojik arıtma tesislerinin önemine dikkat çeken Profesör Doktor Sarı, Bu gibi tesislerin inşasınınsa zaman alacağını altını çiziyor ve bireysel olarak bizlerin de faaliyete geçebileceğini söylüyor. Denizin zamanı yok. Deniz şu an perişan durumda. Bireysel olarak ne yapabiliriz? Her gün bir litre daha az atık çıkarabiliriz. Evde kullandığımız kimyasalların miktarını tamamen ortadan kaldıramasak da azaltabiliriz. Kullandığımız atık yağları lavaboya dökmek yerine şişelerde biriktirerek ilgili yerlere teslim edebiliriz. Bunlar şimdiye arıtma tesislerinde alınması gereken önlemler olsa da şu anda yapmamız gereken şey atık günü azaltmak. Bireysel olarak bunları yaparak denizin imdadına koşabiliriz. Denize destek olmamız lazım dedi profesör doktor Mustafa Sarı. Bir İngiliz petrol şirketinin 2021 Dünya Enerji İstatistikleri raporuna göre COVID-19 salgını gölgesinde geçen 2020'de Küresel enerji talebi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Covid yılı olarak nitelenen 2020'de küresel enerji talebi %4,5 düzeyinde, enerji kaynaklı küresel karbon salımı ise %6,3 düzeyinde düştü. Önceki tahminlerde enerji talebinin yaklaşık %2,5 düşeceği öngörülmüştü. Şirketin sunumuna göre 2020'ye damga vuran Covid-19 salgını Küresel enerjinin en büyük krizleri arasındaki 1956 Süveyş kanalı krizi, 1973'teki petrol ambargosu, 1979'daki İran devrimi ve 2011'deki Fukushima nükleer felaketi gibi olayların etkisini dahi geride bıraktı. Şirketin baş ekonomisti Spencer Dale, devasa çalkantılar olarak tanımladığı tüm bu süreçlerin 2020'deki duruma göre sönük kaldığını kaydetti. Küresel enerji talebi ve karbon salımındaki düşüşte COVID kısıtlamaları süresince ekonomik ve sosyal yaşamın ve taşımacılık gibi tüketim kalemlerinin durma noktasına gelmesi etkili oldu. Karbon salımındaki düşüşü yorumlayan Bernard Looney ise dünya ekonomisinin yeniden canlanması ve kapanma önlemlerinin bitmesiyle karbon salımındaki COVID kaynaklı düşüşün kısa ömürlü olacağına ilişkin endişe verici sinyaller var diyor. Asıl mesele günlük hayatta kesintiler yaşanmaksızın karbon salımında sürdürülebilir ve yıldan yıla karşılaştırılabilir bir düşüşü yakalayabilmemiz diyor İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve Uygar Uygar Özesmi